...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi Ekoloji'den herkese günaydın. Radyoyu yeni açanlar için... E, ...sabah çok e, kötü bir haberle uyandık. Onunla ilgili bir gelişmeye yer vermek istiyorum. Ankara'da bir hızlı tren faciası yaşandı. Ve son belirlemelere göre... ...ölü sayısı 7'ye yükseldi. 46 yaralı var. E, söylenenlere göre... ...tabii daha sonra açıklamalar gelecek... E, yüksek hızlı tren ile kılavuz trenin çarpışması sonucu e, böyle bir e, kaza yaşandı. E, bugün Perin Cengiz ve Serkan Ocak e, programı hazırlayan e, sevgili arkadaşlarım. Her ikisi de Katowice'de, Polonya'da iklim zirvesi taraflar konferansını izliyor. E, biz de bundan istifade ederek her ikisine de bağlanacağız. Ve Katowice'de nelerin konuşulduğunu, nelerin öne çıktığını... Ee, ...onların anlatmasını isteyeceğiz. Hattımıza Pelin Cengiz var. Pelin günaydın. Günaydın. Ee, sevgili Pelin sen... ...artı gerçekte de... E, ...düzenli olarak zaten iklim zirvesinden de... ...bildiriyorsun. Ee, belki hı hı. öncelikle bir... E, ...şimdi sonuna yaklaşıyor zannedersen bu hafta. Evet, e, evet. Çerçeve Anlaşması Taraflar Konferansı. Öne çıkan bir takım başlıklardan... ...başlayalım istiyorsan sonra da... Hı hı. Evet. Evet. Şimdi Serkan'la da konuşacağımız için hemen ben burada neler konuşuluyor, neler gündem oldu çok kısa kısa başlıklar halinde geçeyim zaten önümüzdeki haftalarda da muhtemelen yine COP zirvesinden, COP24'ten geriye kalanları konuşuyor olacağız. Evet. Şimdi ikinci haftanın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Taraflar konferansında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması 2015 yılında Fransa'nın esaisinde gerçekleşen COP sirvesinden sonra bir Paris İklim Anlaşması ortaya çıkmıştı. Oradan sonra bütün ülkeler hazırlıklarını bir şekilde gerçekleştirip Polonya'dan bir Paris kurallar kitabının çıkması üzerine burada tekrar bir araya geldiler. Yarın itibariyle böyle bir kurallar kitabının çıkmasını bekliyoruz. Evet. Son gelen haberlere göre aslında kurallar kitabının çıkmasının beklendiği toplantılarda biraz görüşmelerin olumsuz bittiği. Özellikle Amerika ve Suudi Arabistan bu görüşmeleri çıkmaza soktuğuyla ilgili bir takım gelişmeler var. Polonya kop Başkanlığı'nı yürüttüğü için ev sahibi olarak yeni bir metin üzerinde çalıştıklarını ve boşlukların cuma gününe kadar doldurulacağını açıkladı. Yarın nasıl bir metin çıkacak hepimiz göreceğiz. Evet. Onun dışında aslında sakin geçiyor diyebiliriz. Evet. Biraz Çin ve Hindistan'ın ee, daha e, olumlu, daha e, yapıcı e, ilerlediği e, görülüyor e, iklim zirvesinde e, yapılan görüşmelerde. E, bakalım Paris Kural Kitabı e, çıkabilecek mi? Tabi e, buradan artık özellikle e, Filip toplum aktivistler e, bu görüşmelerden daha güçlü. Daha bir e, somut e, bir sonuç e, çıkmasını e, istiyor. Artık e, sözle çok fazla vakit e, kaybedildi. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde adım atılması, harekete geçilmesi gerektiği tabii e, söyleniyor. Yan bir takım toplantılarda. Belki bir iki not ev Polonya ile ilgili olur. söylemekte fayda var. Bir Algor'un Polon... bir konuşması da olmuştu galiba. Evet. O da Polonya ile ilgili çok çarpıcı yani aslında herkes için çok çarpıcı olacak Hı -hı. örnekler vermişti. Evet dün Algor'un konuşması vardı Amerika'nın. Amerika Birleşik Devletleri eski başkan yardımcısı çok aslında etkileyici bir konuşma yaptı. Çok iyi hazırlanmış yani etkileyiciydi. Açıkçası biz izleyen gazeteciler ve sivil toplum örgütü temsilcileri arkadaşlarımızla epey açıkçası beğendik konuşmayı. Evet. Özellikle son 1-2 yılda dünyanın pek çok coğrafyasında meydana gelmiş olan e, aşırı hava olayları kaynaklı iklim değiştiği kaynaklı felaketlerden e, Çok geniş bir spektrumda Örnekler verdi e, Sebepleriyle ve sonuçlarıyla ilgili e, çok iyi hazırlanılmış Bir konuşmaydı Tabi öte yandan kendisi e, nin, e, Başkan yardımcılığı seviyesine Kadar yükselmiş bir siyasetçi Algor ama kendi ülkesine Yönelik eleştirileri de e, Çok somut ve çok e, objektif Bir şekilde yapabildi Amerika'ya yönelik de Amerika'nın bu İklim e, siyasetsizliği veya iklim inkarcılığı ile ilgili de e, önemli e, eleştiriler getirdi e, konuşmasında ve tabii konuşmasının e, ara ara bazı yerlerinde e, e, sadece Polonya ile ilgili de önemli e, bilgiler paylaştı. Evet. E, Polonya çünkü Avrupa'da e, çok önemli bir kömür ülkesi, elektriğini yüzde sekseninle kömürden sağlıyor. Şimdi kendi standında Polonya pavilyonunda kof yirmi dörtte kırmızı sergileniyor acaba yani benim, bu şey yani gibi Pelin bu, <gülüyor> bu yeşilayın ortasında içki şişesi ve sigara sergilemek gibi bir şey oluyor. E, aynen öyle, evet aynen öyle ve bunu da işte black to green transformation yani siyahtan yeşile geçiş diye Adlandırıyor İşte orada bir takım Temiz kömür, yeşil kömür gibi ifadelere rastlıyorsunuz ve işte biz böyle bir dönüşüm sürecine girdik. Aslında kömürden çıkıyoruz, azaltıyoruz gibi bir söylemleri var. Ama bu çıkışı nasıl yaptıkları, nasıl azalttıkları ve yeşile geçiş sürecini nasıl gerçekleştirecekleri, ne yapacakları yeşile dönüşle ilgili bu soruların cevabı yok aslında. Sadece tabii bizim şu anda bulunduğumuz Katolik Çekenti çok önemli bir kömür madeni. E, merkezi ve hatta COP24 düzesinin yapıldığı yerde daha önce bir kömür madeniymiş. Kapatılmış ve üzerine e, böyle Çok organizasyonların yapılabileceği bir kompleks kurulmuş. Şu anda e, Katowice'de söylenen yani bizim e, Polonya e, İstanbul'dan aldığımız bilgilere göre bu bölgede sadece Katowice'de 8 tane kömür e, madeni varmış. Şu anda 1,5 tanesi aktif şekilde e, çalışıyor bilgisine aldık e, tabii burada bu kömürü e, bu şekilde e, görsel olarak da e, bu kop e, 24 alanına e, sokmak e, bunu bu şekilde e, göstermek e, bütün bu kopun bir parçası haline getirmek evet çok e, yani trajik e, geldi bana Öyle. açıkçası çünkü e, bütün bu başımıza gelenlerin e, müsibbi e, ve e, bundan çıkış stratejilerini konuşuyoruz nasıl e, dünyanın Fosil yakıtlardan nasıl kurtulacağını konuşuyoruz, bunun çıkış stratejilerini, bunun kural kitabını oluşturulmaya çalışındı bir toplantıda biraz hazin Orta oldu. yerde kömürü, Hı. orada Hı. görmek, evet ve herkes de tabii Aynı soruyu soruyor çünkü diğer standlarda gördüğümüz işte İngiltere gibi, Fransa gibi. Ee, hatta e, Japonya gibi daha e, Asya ülkelerinin standlarında hep daha yeni teknolojiler işte elektrikli otomobiller, yeni rüzgar santralları hı hı. gibi e, bütün bu e, geçiş sürecindeki e, yeni yenilikleri e, görüyoruz. Hı hı. Yeni teknolojileri e, görüyoruz. O yüzden e, bazen e, aslında e, Polonya'nın bütün bu meseleyi hiç anlayamadığını ve <gülüyor> E, acaba yerimizde saymaya devam mı e, edeceğiz e, sorusunun akıllara gelmesine sebep oluyor. Evet. E, belki bir iki notta Türkiye ile ilgili konuşmakta Tabii. fayda var. E, Türkiye'nin pozisyonu e, malum e, kendisi e, işte yeşil iklim konu gibi bir takım e, finansal mekanizmalardan e, faydalanamadığı gerekçesiyle Paris iklim Anlaşması'nı hala onaylamış değil. Ee, bakalım bundan sonra yarın çıkacak bu kural kitabından yeni metinden sonra e, her ülke hemen çok hızlı bir şekilde pozisyonunu Hı -hı. E, açıklayacak e, bunları belirleyecek bakalım tabii çıkacak metinde ne olacak o metine göre tabii. Türkiye yeni bir pozisyon belirleyecek mi yoksa hala daha bu e, finansman mekanizmalarından faydalanamadığı için e, anlaşmayı onaylamayan e, dünyada e, 13-14 ülkeden biri olarak kalmaya devam edecek mi? ...bunları da göreceğiz. Hı hı. Önemli bir zirve gerçekleşiyor. Bundan sonrası için... ...kritik adımlar, kritik konuşmalar yapılıyor. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Peki Pelin... ...son olarak şunu sormak istiyorum. Bu işte... ...temiz enerji teknolojileri... ...demin de bahsettin. İşte karbon fiyatlandırması vesaire gibi şeyler konuşuluyor. Evet, iklim değişikliğiyle mücadelede... hani. Teknolojideki dönüşüm, sanayideki dönüşüm vesaire önemli ama e, biraz böyle fazla sanki e, hakim olmaya başlamış bir şey, e, bir nevi yeni teknoloji fuarı gibi bir hava mı oluyor bir yandan? Ee, sence ne yani dersin? aslında, yani aslında ülkeler biraz farklı algılamış. Yani başka mesela bir takım Asya ülkelerinin esantlarını gezdiğimizde de sanki bunu biraz bir turizm fuarı gibi algıladıklarını evet. da görüyoruz, özellikle Endonezya falan gibi ülkelerde. İşte herkes kendince elinden gelen çabayı göstermeye çalışıyor diyelim. Yani her şeyi de çok kötü niyetli algılamayalım ama yeni teknolojiler tabii önemli. Özellikle de Asya ülkelerinde bu konuda yeniliklerin önümüzdeki günlerde oradan geleceğiyle ilgili bir takım sinyaller var gibi görünüyor. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum Pelin son olarak kadınlar yani cinsiyet hı hı. eşitliği meselesi ve iklim değişikliği konusu da hep iç içe evet. e, ve ona Hı -hı. dair de bir yazı yazmıştın. Onunla ilgili evet. e, küçük bir iki not paylaşır mısın? Hı -hı. Evet, e, şimdi e, KOP24 seviyesinin e, ikinci haftasının ikinci günü toplumsal cinsiyet günüydü. E, o günde e, çok e, toplantılar e, toplumsal cinsiyetle, iklim değişikliğiyle, kadın ilişkisi e, rolüyle, e, kadın çiftçiler e, meselesiyle ilgili pek çok toplantı, gerçekleştirildi o günde. Aslında tabii ara ara program içerisinde yine yapılmaya devam ediyor ama o gün özel önemli toplantılar yapıldı. Şimdi daha önce Paris İklim Anlaşması'nda da bu cinsiyet eşitliği faktörünün nasıl ele alınacağıyla ilgili daha önceki COP zirvelerinde de bu tartışılıyordu. Geçen yıl Paris'in ardından 2017 yılında bonda gerçekleştirilmişti COP23. Orada e, taraflar iklim değişikliğiyle mücadele için e, bir toplumsal cinsiyet eylem planı e, kabul etti. E, ve e, bu aslında anlaşmanın içine e, çok önemli bir e, boyut olarak e, girmiş oldu. E, bundan sonra e, kadınların e, iklim politikalarında daha aktif hem rol alması hem de bu mücadelenin eşitlik temelli bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı toplantılarda. Yarın çıkacak olan o kural kitabından sonra da muhtemelen bu iklim eylem planları mutlaka toplumsal cinsiyet eşitliği temelli ilerlemek durumunda diyebiliriz. Evet, ee, Perin bir yandan seni bırakamıyoruz farkındaysan. <gülüyor> Çünkü öteki taraftan Selahattin e, Serkan'a bağlanmaya çalıştı ama bağlantısı çok kötüymüş. Biraz daha ha. devam edeceğiz e, seninle. E, başka e, öne çıkan şeyler, yani mesela e, şu vardı, Türkiye'den bahsederken, e, yani Türkiye'nin... E, Yapacağı yeşil iklim fonundan yararlanmasından bahsettik. Bir de Türkiye'nin evet. tabi e, her sene her ülke için açıklanan e, bir iklim değişikliği e, performansı ile ilgili e, karnede e, bu sefer yine daha da kötü bir e, sonuç elde ettiğini gördük. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Yani bu şeyler neye göre yapılıyor? E, kimler öne çıkmış? Mesela Fas e, ikinci yani e, çok iyi e, bir puan almış German watchta Ama Türkiye evet. e, sondan e, pardon en kötü 11'in arasında. Biraz bundan bahsedelim istiyorsan. Hı hı. Evet şimdi e, German Watch e, her sene bu e, araştırmayı e, açıklıyor. Küresel e, iklim e, riski e, endeksi. Şimdi son endeksi de yine bu hafta açıkladı. Tabii öte yandan e, COP e, zirvesi öncesi bir takım e, araştırmalar raporlar açıklanıyor. E, COP 24 devam ederken de önemli bir takım e, raporlar ve araştırmalar da yine hı hı. aslında e, gündeme geliyor. Hepsinden e, bahsetmemizde tabii çok zor oluyor. Evet. E, çok e, yüklü bir gündem var. E, şimdi e, geçtiğimiz günlerde bu e, aslında çok önemli. Üzerinde de pek durulmadı. E, Türkiye'de geçen yıl sadece e, meteorolojik e, olaylar kaynaklı yani iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları. E, Türkiye'de geçen yıl 1.9 milyar dolarlık hasara sebep olmuş. Bu çok ciddi bir rakam. Çok yani Türkiye'nin bu 2 milyar dolar gibi bir parayı bu şekilde yani önlem almadığı için uyumlaştırma politikaları olmadığı için böyle bir parayı gözden çıkarabilecek bir ülke değil. Yani ne az gelişmiş ülkeler ne de çok gelişmişler. Tabii. İçin geçerli bu. bu bunlar yani dünyanın kaynaklarını bu şekilde harcıyor olmak kimse için aslında doğru kabul edilebilecek bir e, durum değil. Evet. E, şimdi yine e, German e, açıkladığı e, araştırmada e, özellikle e, Türkiye senin de söylediğin gibi performansı en düşük e, ülkeler e, arasında e, yer aldı. E, değerlendirilen 56 ülke e, vardı sanıyorum. Hı -hı. E, bunların 46'sında e, 2011 ile 2016 yılları arasında e, emisyonlar e, azalmasına rağmen Mevcut emisyonların üç derevinin üzerinde e, ilerlediği bir aslında e, küresel ısınma patikasında e, ilerliyoruz. Özellikle ülkelerin verdiği e, ulusal katkı beyanlarını üst üste topladığımız zaman e, nerede bir buçuk derecede sınırlandırma hedefi e, dünyayı e, hızla 3 derecelik bir e, ısıtma e, e, yoluna doğru ilerliyoruz. E, burada ilk üç sıra aslında... Son yıllarda hep boş kalıyor en iyi performansı gösteren hmm. ülke hiç bulunamıyor evet. ve aslında genel olarak Avrupa Birliği'nin performansının da Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olmadığı evet. yine burada dikkat çeken bir ayrıntı olarak yer almış. Sıralamada başı İsveç ve FAS çekiyor FAS son yıllarda KOP'a esayetliği de yaptı. Ee, özellikle bu e, uyum, uyumlaştırma ve e, azaltma, e, hedefleri, e, e, azaltma hedefleri, gazlarını azaltma hedefleri ve yenilenebilir enerjiye geçiş e, sürecinde e, çok dikkat çekici bir performansı e, olduğunu görüyoruz FAS'ın e, son yıllarda. Hı -hı. E, burada tabii bizim de Türkiye'nin de içinde yer aldığı G20 ülkelerinin maalesef e, performansı e, yarı yarıya kötü diyebiliriz Hı -hı. 8 tane. Ülkenin performansı çok düşük Türkiye, Amerika Avustralya yine burada zaten isim politikaları tarafından Yıllarda çok eleştirilen bir ülkedir Japonya, Kanada, Kore Rusya ve Suudi Arabistan Yani aslında Belki pek de sürpriz olmayan Ülkeler olarak bunları Görebiliriz ve yine Tabii Türkiye, senin de söylediğin gibi Bu German Watch'un Performans Endeksinde 50. sırada maalesef karbon emisyonları performansıyla çok düşük notu olan ülkeler kategorisinde o evet. sırada yer alıyor yani tabi aslında Türkiye'nin daha dersine çalışması gereken çok konu var yani Türkiye işte bu vakti zamanında ek bir listesinde yer almış olması o sizi ülkesi olduğu için gelişmiş ülke olarak nitelendiriliyor kop görüşmelerinde de ee, bu bir takım e, az gelişmişlerin ve gelişmekte olanların e, alacağı e, bir takım e, finansman e, yardımlarının e, olduğu bir takım mekanizmalara erişimi yok. Ama tabii bunlar artık kopta alınmış bir takım kararlar geriye dönük olarak e, değiştirilmiyor. E, şimdi bir kere esneme e, Türkiye için yapıldığı zaman başka bir takım gelişmekte olan ülkeler de e, başka taleplerle gelecekler ve dolayısıyla... Aslında e, anlaşma bir şekilde denilmiş olacak. Herkes başka bir takım istisnalar isteyince. Evet. Dolayısıyla zaten ilk gün COP'un e, ilk başladığı gün Türkiye bunu görüşmek istedi. Fakat e, reddedildi ve yarım saat içerisinde aslında evet. Türkiye için kop bir başlamadan olmuş oldu. Bir değişim olması çünkü. da mümkün değil galiba değil mi? Şimdi bir değişiklik yapılamaz yani aslında, bunun üzerine. E, yani bürokraside, e, çevre bakanlığı bürokrasisinde hmm. aslında bu anlaşmanın imzalanmasını isteyen bir takım e, tarafların olduğu, e, yani görüşmelerin bu şekilde e, tıkanmış olmasından rahatsız olanların, olduğu biliniyor. Hı. Ancak bu bir, bir anlamda elbette bir devlet politikası, bir ülke politikası sadece e, bürokratların e, isteyip istememesiyle tabii e, elde edilebilecek e, bir sonuç değil. Hı. Ama Hı. Tabii, tabii Türkiye e, yani bu tabii çok üzücü. Yani bu hepimiz için e, istemediğimiz bir durum e, sonuç olarak. E, yani biz de e, elbette eleştiriyoruz ama e, Türkiye'nin Dünyada uluslararası arenada konuşulan iklim müzakerelerinde dünyamızı tartışmalarda nereye evrileceğinde Türkiye'nin de hak ettiği pozisyonu alması, söz sahibi olması, yeni teknolojilerden, yeni alanlardan dünyayı ıskalamıyor olması bunlar çok önemli. Çünkü bu en son hükümetler arası iklim değişikliği panelinin bir buçuk derece raporunda da tekrar tekrar vurgulandı. Zaten biliyoruz. Biz dünyanın iklim değişikliğine bağlı e, felaketlerin, aşırı hava olaylarının en fazla görüleceği ve küresel ısınmanın da dünya genelinden e, daha fazla, daha yüksek seyredeceği bir iklim kuşağında e, yer alıyoruz. Öyle bir coğrafyadayız. E, Akdeniz'de hem kuraklık hem seller evet. hem işte e, aşırı hava olayları, yangınlar e, bütün bunların hepsini biz ...daha şiddetli ve daha sıklıkla göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin artık bundan sonra... Bundan bu kaçma bu, lüksü yok. Bu şekilde, efendim? Bu kaçma lüksü yok yani bir, bir şekilde yok. mücadele etmek evet. zorunda. Evet ve yani Türkiye'nin bütün bu tartışmalardan... ...bütün bu dünyanın e, yöneldiği alandan... E, ...negatif ayrışıyor olması... ...bu tartışmaların dışında kalıyor olması... E, ...katkı koymuyor olması... E, ...açıkçası e, çok... E, İyi bir durum değil yani Türkiye'nin dileyelim ki yarın çıkacak olan kural kitabından sonra Türkiye hızla kendi pozisyonunu belirlesin bundan sonra çok daha söz sahibi olabileceği bir pozisyonda yer alsın ve iklim değişikliği mücadele planını hızla ortaya koysun ve bu kömür yatırımlarının da artık Tabii. belli bir yerden sonra azaltılmasını taahhüt etmesi gerekiyor. Evet e, konuşulmasını e, arzu edelim diye e, ben de sonlandırayım şimdilik. Tamam. Ee, çok teşekkür ederiz Pelin Cengiz. Katowice'den Taraflar Konferansı İklim Değişikliği, e, Taraflar Konferansı'ndan öne çıkan başlıklar ve özellikle Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri e, anlattı. Ee, teşekkürler Pelin yayına ben katıldığın için. İyi yayınlar. Çok sağ ol. Evet Pelin'le konuştuk Katowice'den taze taze öne çıkan başlıkları değerlendirdi Özellikle bu kurallar kitabının çıkması yani iklim anlaşması Paris iklim anlaşmasına bağlı olarak bu toplantıdan bir kurallar kitabının çıkması bekleniyor yarın ee, ama Amerika ve Suudi Arabistan'da işleri onlar başta olmak üzere birazcık zora sokuyorlar dedi. Ee, dolayısıyla bu metin nasıl bir metin olacak? Ee, yani bir umut vaat edecek mi? iklim değişikliğiyle e, küresel çapta mücadele açısından yoksa e, yine e, hadi bir dahaki sene toplanalım. Ondan sonra işimize bakalım gibi bir durum mu olacak bilmiyoruz. Bu arada e, tabii... Pelin bahsetti, Algor'un konuşmasında mesela şimdi Polonya yani Katowice'de yapılıyor, Katowice'de bir kömür kenti, Polonya'da Avrupa'nın en kirli şehirlerinden biri hava kirliliği açısından ve iklim değişikliği performanslarına zaten çok fena vaziyette. Algor'un verdiği bir örnek vardı, o da mesela bu kadar yani... Kirli Polonya'da bu kadar çok kömür tüketilen, e, kömürden e, elektrik üretilen yüzde seksen oranında demişti Pelin Cengiz. Bir ülkede yeni doğan bir bebeğin e, bir yaşına gelene kadar bin sigara içmiş kadar akciğerlerinin ve sağlığın olumsuz yönde etkilendiğine dair çok çarpıcı bir örnek vardı. E, yani bu da tabii e, bizde Türkiye'de... E, haklı olarak e, sigarayla, işte akciğer kanseriyle mücadele meselesi gündeme geliyor. Fakat e, kömürün yarattığı, hava kirliliğinin yarattığı sorunlar e, nedense gündeme gelmiyor. E, halbuki e, neredeyse daha da büyük e, oranlarda özellikle e, çocuklar, yeni doğanlar üzerinde inanılmaz e, zararları, halk sağlığını inanılmaz şekilde... E, riski atan hastalıklara ölümlere sebep olan e, sonuçları var bu e, kömür fosil yakıt tüketiminin e, zaten işte Suudi Arabistan'ın e, ve e, ABD'nin neden bu kadar ayak sürüdüğü de birazcık e, anlaşılabilir çünkü e, buradan e, para kazanılıyor zaten temel mesele de bu galiba evet. E, bu haftalık programın sonuna geldik. Serkan Hoca'ya bağlanamadık. Ee, haftaya artık geldiğinde Katolice'den izlenimlere e, aktaracağını düşünüyorum. Şimdilik size bir şarkıyla veda edelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere.